Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur. Sağlık Programı'na hoş geldiniz. 17 Mart 2023, ben Ayşegül Tözeren. Bugün e, Selim Badur hocam yok, yurt dışında. E, konuğum, çok bildiğiniz bir konuk. E, Halkın Gıda Mühendisi olarak tanımlıyoruz onu artık. E, Bülent Şık konuğumuz. E, biz inatla depremi konuşmaya devam ediyoruz. E, gündem, değilse de, gündem değiştirilse de bizim gündemimiz aynı. Deprem bölgesindeki e, sağlık e, ihtiyaçları. Sağlık deyince tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla biz sağlığı ele alıyoruz. Sadece fiziki sağlık değil, sosyal ve ruhsal sağlığı da işin içine katıyoruz. E, bundan dolayı topyekun deprem bölgesinin sağlığını konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda inatçıyız. Ee, ve Bülent de çok e, sık bölgeye gidip geliyor. Zaten e, Bülentler Adanalı bölgenin de insanı çok iyi güneyebilirler. E, ondan dolayı ilk soruyu hem hoş geldin diyeyim Bülent çok sık gidip geliyorsun biliyorum durumlar nedir? Ee, özellikle çocuk sağlığıyla çok ilgilendiğini biliyorum. Başka konularda da toksik e, madde izlenim izlemlerinde de hep çocukları özel gündemde tutarsın sen. Ee, çocukların e, oradaki durumu nasıl, gözlemin nasıl? Tabii sosyal olarak da bakalım. Hani sadece fiziki olarak değil. Bir öncelikle bölgeyle ilgili e, senin izlenimlerinle başlayalım. Merhaba. E, teşekkür ederim. Her şekilde sağ ol. E, Selim hocaya da selam olsun buradan. E, Evet. Yani depremin üçüncü günü yola çıktık biz biz derken işte İzmir'de Eğitim Vakfı Bayetal, bir arada yaşarız toplumsal araştırmaları farklı bölgeye malzeme götürdük ama tabi yani temeldeki niyetimiz ki hem gidip bir yerinde durum tespiti yapmak hem de ihtiyaçları olabildiği kadar hızlı bir şekilde temin etmeye çabalamaktı yani ben giderken nasıl diyeyim sanki yani neyle karşılaşacağıma ilişkin böyle bir hani ön sezim vardı, hazırlıklı olduğumu düşünüyordum. İşte 99'daki İstanbul depreminden de hani Gölcük'teki depremden de böyle bir, bir takım hani şeyler. Sosyal medyada, medyada işte oradaki depremle ilgili görüntüleri izlemiştim falan ama yani gittiğimde tabii gerçekten e, bir, bir, bir alt üst oluş yaşadım yani. Özellikle Sahi'yi gezdikten sonra, Antakya'yı, Defne'yi gördükten sonra. Hiç böyle devasa bir yıkıma tanık olmamıştım. Yani yani bir bir coğrafyanın bir kentin neredeyse hani bütünüyle yıkıma uğraması gibi bir durum. Dördüncü günün sabahı biz çok erken hani vakitlere samandağ, Samandağ'daydık. Orada bir lise zarar görmemiş bir liseye malzeme deposu olarak kullandık kapalı spor salonunu i̇şte gıda çeşitli ihtiyaç malzemeleri battaniyeler falan ee, yanımızda e, bu uygun e, bir arazi aracı da vardı ve işte köylere malzeme götürdük biz ee, oradaki gönüllülerle ee, hem lisenin öğretmenleri hem e, oradaki yöre sakinleri dışarıdan gelen çok sayıda gönüldüyle e, orada bir e, yani bir elimizden geldiğince ihtiyaçları karşılamaya çabaladık ama hani ilk izlenimim insanların olağanüstü yalnız bırakıldıklarına ilişkin tepkileriydi. Yani biz terk edildik, kaderimizde kaldık. Hani böyle bu tip doğrudan hani onların nitelemelerini çok tanık olduğumu söylemeliyim. Bütünüle deprem bölgesinde, Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da, yani bir, bir arama kurtarma, işte kamu kurumlarının bir desteği, ilgisi. Ya yani buna çok tanık olmadım açıkçası söyleyebilirim. Yani ya da görebildiğim şeyler son derece yetersizdi. Bazı köylere ilk defa biz ki hani hiç temas olmamış böyle durumlar. Biraz sosyal medyada da yansıdı zaten bu genel sorunlar. Elektrik ve su yoktu gittiğimizde aslında hani bu bir parça da tahmin ettiğimiz bir şeydi ama hem elektriğin hem suyun olmamasının özellikle kent ortamlarında nüfusun yoğun olduğu yerlerde çözümüne ne kadar büyük sorunlar yarattığını söylemeliyim ya, ya örneğin işte Tamamen hani kol kol gücüyle yapmak durumunda kalıyorsunuz her şeyi ve bir süre sonra elbette yoruluyorsunuz iş yapamaz hale geliyorsunuz ee, işte çok sık hani konuşuluyor işte tırlar yoldaydı yardım tırları geldi falan malzemeler geldi ama yani bunları indirecek istifleyecek sonra dağıtımını sağlayacak bunlar her bir aşamasında çok ciddi bir emek gücüne ihtiyaç var ve hani ortada böyle bir emek gücü yok yani. Ee, biz gönüllü olarak oradaydık ama bizim gibi 25-30 kişi vardı gönüllü. Ee, 100 150 kişi okul e, alanı içerisinde. O 25-30 kişinin dışındaki tamamı o bölgenin insanı depremzedeler e, Zaten hani bir yıkımın içindeler. Başka telaşları, e, kaygıları var. E, kiminin cenazeleri var enkaz altında. Hani velhasıl e, bu açıdan çok zorlandık. Onu belirtmeliyim. Evet. Suyla ilgili mesele hala devam ediyor biliyorsun yani bugün e, Urfa'daki Sel'den sonra oradaki suyla ilgili hani hijyen sorunlarına ilişkin haberler vardı e, Türkiye'de e, yani bu tip afetlerin olacağı çok uzun zamandır bilinmesine gerek deprem gerekse benzeri yıkıma yol açan e, işte sel gibi beklenmedik aşırı hava olayları vesaire gibi e, afetlerin e, olabilirliğine ilişkin çok sayıda hani eylem belgesi, strateji raporu plan olmasına rağmen yine de her afet sonrası bu derece büyük bir böyle beceriksizlik kamunun idare anlamda ya da koordine olma anlamında yetersizliği gerçekten çok üzücü. Bugün 5. hafta neredeyse 40 güne yaklaşacak deprem bölgesi. Ee, de hala orada suyla ilgili sorunlar var. Bu gerçekten e, ciddi bir sorun. Şimdi şu çok sık dile getiriliyor Ayşegül e ama bu, bu söylem doğru değil ve bunu kullanmamak gerekiyor. İşte çok devasa bir felaket. Bu 11 kent etkilendi. Çok sayıda nüfus. 13 milyon, 15 milyon telaffuz ediliyor. Ama bu doğru değil yani. Bu, bu... Beklenmedik bir şey olsa anlaşılır. Yani hiç daha önce e, karşılaşmayacağımızı bildiğimiz, başımıza gelmeyeceğini düşündüğümüz bir şeyle karşı karşıya değiliz. Yani bilimsel raporlarda bu ölçüde bir yıkımın olabileceği yıllardır belirtiliyor. Yani benzeri şey İstanbul için de biz 25-30 yıldır neyse konuşuyoruz. Yani bizim en azından yaş grubunda olanlar, 99 depremeni yaşayanlar ya da işte İzmir için benzeri bir şey konuşuluyor. hani e, bu önlem, önceden planlama bir hani e, yapılması gerekenleri, yani can kayıplarını önlemek ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak için neden yapılmadı sorusu kocaman bir sorudur ve açık ortada duruyor. E, şimdi e, yani suyla mesela ilgili şeyi söyleyeyim. Biz 99 depreminden sonra da bu tartışılmıştı. E, şimdi insanların tabii temiz içme suyuna ihtiyacı var. Sen de bir halk sağlıkçısın biliyorsun yani bu deprem eğer yazın Havaların sıcak olduğu bir dönemde olsaydı e, eminim çok ciddi salgın hastalıklarda karşı karşıya kalacaktık özellikle hani işte. Plan hani, havada ısınıyor e, yani. Evet evet. evet 25 evet. Mart'ta ordayım dereceye baktım 20-25 evet. arası yani havada şey ısınıyor. Söyledim yani bunu şu açıdan hani vurgulama gereği duydum özellikle işte suyla gıdayla bulaşan bir takım hani tifo, kolera ya da ne bileyim dizanteri gibi hani bir takım hastalıklar erarın yokluğu, böyle salgının yokluğu gibi değerlendiriliyor. Hani sosyal medyada özellikle biraz. Ama öte taraftan hani ben bölgeye her gittiğimde şeyi çok sık e, oradaki hekim arkadaşlardan duyuyorum. Yani işte soğuk algınlığıyla ilgili hastalıklarda artış var. Çocuklarda pnömoni ile ilgili hastalıkların sıklığında. Yani böyle bir salgın da e, var. Bunu dile getiriyorlar. E, şimdi özellikle kırsal bölgelerde yani e, Hatay'ın mesela kırsal alanlarına benzer şeyleri Adıyaman, Maraş içinde söyleyebiliriz. E, tarımla uğraşan insanlar bulundukları bölgeyi terk etmek istemiyorlar. Yani evleri yıkılmış ama işte hayvanları var ya da işte e, Hatay'da işte ile uğraşanlar, sebze tarımıyla uğraşanlar var. Şu an mesela fidecilik orada çok yaygın ve e, bu, bu bu bu alanları terk etmek istemiyor insanlar doğal olarak. Yani bir yıkıma uğramışlar ama bir yandan da geçim kaygısı var. Ve işte Temin edenler çadır, hala çadır çok büyük bir sorun. Ee, çadır temin edemeyenler işte naylon brandalardan ya da varsa arazide bir sera onu biraz daha destekleyerek yaşanabilir alanlara dönüştürmeye çabalıyorlar. Ve sıklıkla dile getirdikleri şeyler şu, bizim yani bizlerken tarım, hayvancılık vesaire şeylerle uğraşan kişilerin diyorlar, Öyle çadır kentlere falan gitmesi mümkün değil ya da konteyner kentlere. Biz üretimi devam ettirmek, yani bu geçim meselesini devam ettirmek durumundayız. Hayvanlarını bırakamıyorlar mesela büyük bir çoğunluğu. Biz hani ile ilgili yetersizliği çok e, konuştuk. Elbette önemli konuşmalıyız. Ee, ama mesela hayvanlar olan çiftçilerin de çok zor durumda olduğunu ben hani söylemeliyim. Ee, bizim gıda dağıtım merkezine sürekli çiftçi başvursuz oluyordu. Yem var mı diye. Yani hayvan yemi. işte hayvanlarını besleyemediği için çok sorun yaşayan. Geçen hafta gittim yine aynı mesele devam ediyor. Ve insanlar hani bulabildikleri her şeyi bir şekilde hayvanlara yedirmeye çabalıyorlar. Yenebilir nitelikte olan. E şimdi bunları niye anlatıyorum? Yani biz yani haliyle yani doğal olarak işte can kayıplarını önlemek esas oluyor. Yani olabildiği kadar arama, kurtarma faaliyetleri hızlı yapılsın. Ee, en azından hani enkaz altında olanlar çıkartılır. Şimdi tabii bu ihtimal bitti. ve Burada da biliyorsun bir sürü sorun yaşandı. Ee, çok o kritik ilk birkaç günde özellikle. Ama öte taraftan hani bu afetle birlikte konuşmamız gereken başka meseleler de var. Yani kritik meselelerden biri, deprem meselesinde bizim bina güvenliğine odaklanmamız, deprem öncesi yani tamam bu çok kritik, önemli. Deprem olduktan sonra olabildiği kadar hızlı bir, organize bir şekilde müdahale can kayıplarını azaltmak, tamam bu da çok önemli. Bunlar yapılmalı. Ama arkadaşlar yani bunun dışında mesela orada ilk birkaç gün özellikle yani o, o şok atlattıktan sonra insanlar haliyle Beslenme, barınma, çiftçi ise iş, iş telaşı, geçim, hayvanları varsa onlara bakmak gibi hani bir, bir, bir meseleler de e, ne derler? Su yüzüne çıkıyor. Şimdi e, sadece sahada afat ya da benzeri kurumların değil, işte Tarım Bakanlığı gibi doğrudan e, tarımla uğraşan, gıda üretimiyle, hayvancılıkla uğraşan insanlara ihtiyaç tespiti yapıp derhal destek sağlamak gerekirdi. Bu yok. Yani bu olmadı. Daha dün bir Destek şeyi açıklandı ama bu depremin beşinci haftası bitiyor yani çok geç kalındı. 40 ee, çıktı bu, artık değil mi? 40 yani, çıktı denir yani 40 ya çıktı. İnsanların hayvanları öldü, e, e, hastalandı, aşırı hani e, zayıflayanlar. Bazıları elden çıkardılar hayvanlar. Bakın hiçbir e, çiftçi benim konuştuğum orada hayvan satmak istemiyor ama yani biliyor ki ölürse e, bu iş hani kötü olacak onun için elindeki hayvanı. Yok pahasına satıyor. Yani yok pahası herkesin 100 birim eden bir hayvan 30 birime 40 birime satanlar var. Yani orada da başka türlü fırsatçılıklar falan. O da ayrı bir mesele. Ee, öte taraftan mesela su ile ilgili meselelerde 3. 4. haftaydı. Sürekli bu konuyu sosyal medyada takip ediyordum, yazıyorduk, konuşuyordum. Ya bölgedeki yeraltı sularında, yüzey sularında yani sadece şey değil ki çeşmeden akan su değil ki oradaki mesele. Yani çünkü böyle büyük bir şiddetteki deprem yer altındaki özellikle yani birbirinden farklı bölmelerde olan, akiferlerin içerisinde olan ama birbiriyle teması olmayan su varlıklarının birbirine karışmasına neden olur. ve Bu bir meseledir. Neden? Kirlilik olup olmadığını tespit etmek gerekir. Özellikle arsenik. Yani bu vardır diye söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılmak isteme. Takip etmek gerekir. Öte taraftan bu tip büyük ölçekli yıkımlarda endüstri tesisleri de zarar görür. Benzinlikler, organize sanayi bölgeleri, yani bünyesinde toksik kimyasalları yoğun barındıran alanlarda da ciddi yıkım olur. Bu yapılarda da ciddi yıkım olur. Buradan gelebilecek e, toksik kimyasallarında sulara karışmak söz konusu Ama su meselesinin bu güvenliğiyle ilgili meseleyi sadece e, biz hijyen üzerinden konuşuyoruz ya da konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu yanlış. E, sosyal medyada sıklıkla işte sulara şu kadar kulak atarsanız içebilirsiniz. Şunu şöyle artırsanız içebilirsiniz deniliyor. Hayır doğru değil. Bu sadece suyu mikrobiyolojik güvenlik açısından uygun hale getirir. Oysa e, toksik kimyasal bulaşının olup olmadığını mutlak surette Kontrol etmek gerekir. Şimdi bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Mesela ben literatüre baktığımda Japonya'da Kobe depreminde 90, 92 ya da 94'tü yanlış hatırlamıyorum. Mesela o, o bölgede yapılmış çalışmalarda sularda daha önce gözlenmeyen ölçüde e, yüksek arsenik kirliliği tespit edilmiş. Bu, bu önemli. E, yine Japonya'daki 2011'deki e, büyük deprem, o tsunami'ye e de yol açan deprem. Orada mesela özellikle e, toplanan e, enkaz, çok ciddi bir ayrıştırma, e, separe etme, yani materyalleri birbirinden ayırma ve depolama faaliyeti var. Bizde olduğu gibi enkazı topla git bir çukur alana boşluk şeklinde son derece berbat bir uygulamadan söz etmiyorum. E, orada mesela e, hani e, kurşun açısından bir problem tespit ediliyor enkaz enkazın e, e, bütününde. Şimdi bizde böyle bir bakış açısı yok yani. E, devasa yıkım, tamam yıkım devasa olabilir de yani önlem dediğimiz şeyi ne yapacağımızı önceden tasarlarız. Şimdi bununla ilgili bir planlama yok. E, geçen hafta özellikle Perşembe, Cuma, e, Defne, Samandağ, e, Antakya, oralarda dolaştık. E, yani e, son derece lalette de aynı şekilde çok gelişiyor güzel bir prensibe yaslanmayan bir enkaz kaldırma faaliyeti var. E, i̇nsanlar tabi ciddi tepki gösteriyor. Hala enkazın içerisinde yakınlarının cenazesi olanlar var. Yani tabi haber ya da sosyal medyadan okudum bugün üzerine söylüyorum bunları. Ee, ama faaliyet alanına gittiğimizde yani gördüğüm şey şu, işte kepçeler vinçler işler çalışıyor. Enkaz kaldırılıyor. Bir kamyona bir şeye yükleniyor. O nolos gidiyor bir yere götürülüyor. Çukur alanları özellikle hatta tarım alanlarına dökülüyor. Yani şimdi burada e, yapılan işlem ee, enkazın döküldüğü bölgelerde konsantre kirlilik alanları yaratmaktır bulmadı. Yani bir aslında çevresel açıdan, çevresel kirlilik açısından son derece problemli bir iş yapılıyor. Biz yani e, biz derken tabii yani mevcut toplumsal ahvali söylüyorum. E, kamu bürokrasisi özellikle bu işe çözüm getirmekle mükellef olduğu için. Böyle bir işlemi yapmamalı. Bakın bu son derece problemli. Biz bir süre sonra bu enkaz alanlarından Toprağa, suya, havaya karışan toksik kimyasalları konuşur durumda bulacağız kendimizi. Apaçık bir şeyden söz ediyorum. Bir örnek vereceğim. Ee, şimdi tabi bina yıkıntısına baktığımızda, işte bir beton harme bir bina. Ee, hani neredeyse ona bir toprak mu muamelesi yapıyoruz. Yani böyle bir algı var. Bu kamu bürokrasisinde de böyle bir algı var. Bu yanlış. Ee, binaların içi özellikle konutlar, iş yerleri. ...çok sayıda eşya ve malzemeyle dolu, bu eşya ve malzemelerin de parçalandığını, ufalandığını, degrade olduğunu düşünmek durumundayız. Özellikle mesela bir örnek vereceğim, elektronik her türlü aksam, 40'a yakın ağır metali bünyesinde burundurur... ...ve bunu bir şekilde bulunduğu ortama kusar bir süre sonra. Yani şimdi... ...biz daha önceki programlarda, Ayşegül bu çocuklarda mesela kurşun meselesini konuşmuştuk hatırlarsın birkaç ay oldu. Yani e, kurşun mesela en fazla e, tehdit oluşturan toksik kimyasalların başında gelir. Şimdi asbest çok konuşuyoruz, elbette konuşmalıyız ama öte taraftan asbestin dışında da son derece tehlike e, arz edebilecek çok sayıda kimyasal var. Özellikle elektronik ürünlerden vesaireden. Şimdi bu mesela Japonya'da nasıl yapılmış diye daha önce bakmıştım. E, Bildiğim bir geri dönüşüm işlemi yapılıyor enkaza. Yani, ee, tahta, e, mobilya, odun hani nitelikli malzemeler ayrıştırılıyor. Elektronik malzemeler ayrıştırılıyor enkazdan. Ee, e, nasıl diyeyim? Boyalı materyaller ayrıştırılıyor. Yani yüzeyi boyalı olan materyaller. Vesaire. Plastik materyaller ayrıştırılıyor. Yani e, mesela onlar odun, odunun neredeyse tamamını enkazdan ayrıştırmışlar. O büyük depremde e, 2011'deki yani 40 milyon ton civarında enkaz var orada. Yani bayağı da büyük bir muazzam bir e, büyüklükten söz ediyoruz. Bizdeki rakamlar 100 milyon tonla 230 milyon ton arasında değişiyor. Hani benim okuyabildiğim kadarıyla. Biz bu enkazı bir tehlikeli madde gibi düşünmek durumundayız. İçindeki materyalleri, farklı nitelikteki materyalleri bir ayrıştırma işlemine tabi tutmalıyız. Şimdi buradaki aceleyi ben gerçekten e, anlamakta zorlanıyorum. Yani Şöyle bir telaş mı var acaba diyorum. Yani bir an alanı temizleyelim, açalım. Ee, işte inşaata başlayalım mı? Inşa ya, bilmiyorum ama sonuç itibariyle yanlış bir şey yapıyoruz. Uzun dönemde çevre sağlığı, halk sağlığı açısından ciddi problemler doğuracak bir işlem yapıyoruz. Şimdi sosyal medyaya da yansıdı, basına da yansıdı. Özellikle Hatay'da yani e belli tarım alanlarına enkaz boşaltılıyor şu anda. Görüntüleri, video görüntüleri de var. Bakanlıklardan herhangi bir yalanlama da gelmedi. Şimdi izlediğimizde zaten hani ben geçen haftada gözümle hani gördüm özellikle baktım hani nasıl yapılıyor diye. Bu şekilde bir ayrıştırmadan e, materyallerin işte en azından geri kazanım için olmasa bile tehlikeli atıkları e, ayrıştırmaktan böyle bir şeyden e, böyle bir şey mümkün değil yani bunun hiçbir yapıldığını görmedim. Şimdi bu bir meseledir çünkü e, yani şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle döküm alanları enkaz döküm alanları bir süre sonra işte yağışlarla e, sıcak soğuk e, periyotlarıyla yaz kış farklılıkları vesaireyle bünyesindeki toksik kimyasalar yavaş yavaş sızdıracaktır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bunu yapmamak gerekir e, ama ne yazık ki e, yapılıyor. Mesela gıda güvenliği açısından hani sen sordun, en kritik şeylerden bir tanesi bu. Biz tabi haliyle şeye odaklanıyoruz. Yani Oraya gıda eriştirmek ilk hafta özellikle insanlar gerçekten çok terliyanda. Biz dördüncü gün samandaya gittiğimizde ciddi bir gıda krizi vardı. Yani gıda yok ortada. Yani tamam tırlar geliyor ama o tırların açılması, istiflenmesi, dağıtılması başlı başına bir iş ve bu işi bu işi yapacak birileri yok ortada gönüllüler dışında. Anlatabiliyor musunuz? Ee, bu, bu, bu bu bu ciddi bir tabi e, problem. E, Geçen hafta gittiğimde gıda ile ilgili hani sorunların bir parça daha azaldığını söyleyebilirim. Yani genel gözlerim elbette. E, Su ile ilgili meselelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Ve hala da bir problem. E, öte taraftan tabii konuşulması gereken başka meseleler de başlıyor. Çocuklar, eğitim sorunları, e, orada e, zaman içinde ne yapılacağına ilişkin diyeyim. Biraz uzun bir yanıt oldu Ayşegül ama... Yok yok. Dikkatle dinliyorum. E, özellikle senin kadar hani gıda konusunu bence düşünen çok az kişi var Türkiye'de. Ondan dolayı senin yönlendirmen bence dinleyenler için de bizler için de çok çok önemli. E, tabi ileriye dönük uzun vadeli e, sanki otoksikler çok ciddi bir sıkıntı yaşatacakmış e, özellikle tarım ve gıda boyutunun Hani şu andaki gıdaya erişim e, durumu değil ilerideki gıda ile ve tarımla ilgili durumu e, çok önemli bir hale getirecekmiş gibi suyla ilgili e, e, söylediklerin de çok önemli sadece mikrobiyolojik temizlikte olmaz toksik e, kimyasal temizliğinin de olması lazım içilebilir bir su için dedin Aslında bu hepimizin çok atladığı bir konu e, mikrobiolojik olarak temizlendiğinde sanki içilebilir bir su yaratmışız gibi hissediyoruz Halbuki değil Tabii ki bunu hmm. e, birçok araştırmada da görüyoruz bu e, Bülent bir şarkı arası verelim ondan hmm. sonra biraz daha depremde neler yapılıyor. Şimdi hmm. sorunları konuştuk ama özellikle STK'lar ve halkın dayanışmasıyla da çok iyi işler yapılıyor orada. Yani evet. biraz da umutlu tarafı da konuşalım neler yapılıyor tabii, tabii. senin gözlemlediğin neler var orada dayanışmayla nereler ayağa kaldırılmaya çalışılıyor biraz onları da konuşalım. Evet. Ee, biraz manidar anlamlı e, şarkımızda e, Ankara'dan bir e, hikim arkadaşımız Emel seçti şarkıyı. Leonard Cohen, Evribadi Önce sağlık devam ediyor konuğumuz e, Bülent Şık. E, gıdayı konuşuyoruz, deprem bölgesini konuşuyoruz. Deprem bölgesindeki e, Bülent'in izlenimlerini dinledik. E, i̇zlenimleri çok önemliydi. Özellikle su vurgusu çok önemliydi. E, gıda vurgusu ve toksiklerin e, toprağın yer altı sularına karışma riski e, önemliydi. E, şimdi ilk sorumla başlıyorum. Birazdan sosyal boyuta çocuklara geçeceğiz ama e, şimdi hani bu konuda deprem sonrası yaşam konusunda çok başarılı bir ülke var. Japonya. Herkes biliyor. Şimdi Japonya'da e, hiç mi bina yıkılmıyor? Hiç mi sorun olmuyor da suya erişimlerinde sıkıntı yaşamıyorlar? Biz yaşıyoruz bu sorunu. Biraz da arada konuştuk biz Bülent'le. Bunu sormak istiyorum. Evet. Ee su güvenliği afet sonrası su güvenliği meselesinde yani bir bir, bir dönem çalıştım ben. E şöyle bir şey mesela Japonya'da su, su, su yapılmış. Tabii binalar e, sağlam yapmak başlayacak zaten hani esas bizim ülkemizde de olmalı. Yani bir bir bir, bir afeti bir problemi önce e, tehditleri ortadan kaldıracak şekilde hani bir yaklaşım lazım ama o, o noktada değiliz ne yazık ki. Yüzbinlerce bina yıkıldı son depremde. E, Japonya'da mesela böyle bir ihtimal olursa yani diyelim ki bir su krizi oldu. E, güvenli içme suyu temini e, nasıl sağlanacak? Mesela e, bazı kamu binalarına işte bu okul ya da hastane, özellikle hastaneler, e, bahçesi açık alanı olan, e, oraya e, artezyenler yapılmış. Yani hastanenin içinde yeraltı suyu e, çekiliyor. E, küçük bir arıtma tesisi var. Arıtılıyor ve büyük bir depo var. Depolanıyor. Şimdi bu ee, yöre sakinlerine de bilgi veriliyor. Deniliyor ki yani bir su krizi yaşadığında bir afet, deprem vesaire sonrası e, işte şu mahalledeki şu hastanenin bahçesinde su temin edebileceğiniz bir depo var, artı izleyen var. Yani su, su kesintisi ile ilgili sorunları bu şekilde aşmışlar. E, ben biraz önce hani enkazdan bahsetmiştim aynı şekilde. Orada nasıl yapılıyor diye baktım. Yani e, özellikle tsunami sonrası e, 2011'deki o depremde çok ciddi bir enkaz var. Bir de e, e, Tsunami'nin mevcut hani yapıları hem daha da yıkması bir de enkazlı bir çamurla bulaması hali var ama ona rağmen ciddi bir e, e, e, enkaz toplama ayrıştırma faaliyeti var. Yani mesela odun bu materyallerin neredeyse büyük bir çoğunluğu toplanmış orada. Tamamen geri dönüşüme sokalım mantığıyla. Yani önemli. Öte tarafta elektronik aksam ayrıştırılmış da toksikli miyasallar vesaire açısından sorun var mı diye. Ve e, e, mesela belli kentlerde çeşitli noktalarda sürekli bir e, örnek alarak takip etme işlemi yapılmış. Şimdi bunlar tabii hani o her şeyi çok iyi falan gibi bir e, noktadan konuşmak istemem Japonya'da. Biliyorsun orada da bir nükleer felaket yaşandı, hiç hazırlıklı olmadıkları bir şeydi. Ee, ve onun da yarattığı ciddi sorunlarla hala uğraşıyor. Sadece Japonya değil dünyada. Fakat bizim ülkemizde yani afetle ilgili genel tartışmanın sadece arama kurtarma odağından dönmesi bir büyük sorundur. Yani bakın bu, bu ilk kez daha bunun altını çiziyorum. Bu önemsiz değil. Evet bir afet sonrası ilk öncelik budur. Can kayıplarını azaltmak, durdurmak, sağ olanları sağ kurtarmak. Bu, bu, bu asli bir şey sorumluluk. Ama öte tarafta bu afetin hem... Ee, oluşturduğu e, diğer zararlara müdahale örneğin yani hayvanlar yani evcil hayvanlar ya da işte tarımla uğraşan insanların hayvanları bitki örtüsünde ya da tarım gıda güvencesi açısından oluşturduğu zararın tazmini bu hızlı bir müdahale gerektirir bu da e, ya da işte biraz önce konuştuk su varlıklarındaki bir toksik kirlenme olup olmadığının araştırılması yani bu, bu önemli özellikle yeraltı su Akiferler'de bir problem var mı vesaire. Şimdi bunlarla ilgili çok ciddi zaaflarımız var. Öte taraftan ben mesela sahada hani şöyle bir izlenim olduğu Bu tip büyük yıkım alanlarında bu benzeri bir şeyi biz muhtemelen İstanbul depremi içinde hani olası deprem içinde şimdiden düşünmek, önlem almak durumundayız. En en zarar görmeye açık kesin çocuklar. Bakın bu, bu, bu son derece önemli. E, deprem bölgesinde 5 milyona yakın 18 yaş altı çocuk yaşıyor. E, bunların tahminimce en az e, 3'te biri e, 10 yaş altı hatta 6 yaş altı geniş bir e, kesim. Çocuklar şimdi bakın yıkım alanı binalar yıkılmış, e, orta, ortamda bir sürü kesici, delici, yanıcı, materyal dolu e, ve çocuklar e, riskleri ya da tehditleri görme açısından bir yetişkin gibi değil yani e, doğal olarak değil yani dolayısıyla e, tehditleri oku, okuyamamak görememe hali daha bastım ve yaralanmaya çok açıklar bunu bunu fark ettim e, mesela bununla ilgili böyle bir bakış açısı yok bizim memleket tane hani, ne yapacağız bu çocukları nasıl koruyacağız nasıl koruyacağız hemen yani onu söyleyeyim. açık alanlara muazzam ihtiyaç var açık her türlü yani küçücük parklar bile Kesinlikle korunmalı büyük kentler İstanbul İzmir gibi işte Adana gibi yani deprem olması beklenen yerler için söylüyorum e, parklar, bostanlar, e, geniş alanlar, okul alanları, hastanenin bahçeleri hani buralarda mutlak surette e, e, bir takım hani yardım destek vesaire faaliyetler için korunmalı evet ama çocuklar için de korunmalı bu, bu son derece önemli Samandaga da hani bir Yaşadığımız bir deneyim var, hala sürüyor. İstersen bir parça ondan anı hani söz etmek isterim. Tabii ki. Ee, şimdi orada ilk gittik lise, Bediüzzamanoğlu Anadolu Lisesi. Deprem dördüncü günüydü, de hasar görmemişti lise, sağlam bir lise. Ama daha sonra Samandaki depremde lise hasar gördü. Ee, ve lisedeki yardım faaliyetleri işte bahçe, lisenin bahçesinde organize edilmeye başlandı. Sonra oradaki öğretmenlerle hani biz e, konuşurken e, işte çeşitli kentlerden gelen gönüller, çeşitli STK'lardan gelen gönüller, işte Bayatav Vakfı'nın gönülleri vs. Ee, yani şeyi fark ettik bir süre sonra yani bana mesela 3-4 gün sonra yardım destek işlerine lise son sınıf öğrencileri çok geliyordu. Işte eşya indir, istifle, dağıtma vesaire. Bana bana bana mesela şey soruyorlar ya. Hocam işte bu üniversite sınavı acaba ertelenir mi? Yani şimdi bir sürü problemle uğraşıyorsun ama bir, bir fark ediyorsunuz ki hani çocukların kafasında da böyle bir mesele var. Yani işte üç ay sonra sınav olacak ve bütün düzenleri hat üst olmuş durumda. sonra oradaki öğretmenlerle biz hani gönüllü arkadaşlarla hani yani ne yapılabilir hani bunun için. Şimdi biliyorsun milli eğitim çeşitli kentler için eğitim takvimini açıkladığım Mesela i̇şte Samandağ için ta Eylül'de başlayacak hani oradaki eğitim. Ama öte taraftan 3 ay sonra bir sınav var. Lise giriş sınavı var, üniversite sınavı var. Bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ben geçen hafta gittiğimde mesela çocukların ne kadar kaygılı olduğunu fark ettim. Yani kaygı giderek yükseliyor. Yani, yani e, tabii tamam... ki çok da haklılar. Ha, haklılar elbette. Elbette. E, şimdi o bölgede yapılmış eğitim reformu girişiminin bir raporu vardı önceki hafta açıkladıkları. 4 milyon öğrenci var. Bu 4 milyon öğrencinin yaklaşık, yani bu rakamlar net değil ama 240-250 bini dışarı çıkmış durumda. Yani başka kentlere gitmiş eğitimine devam etmek için ya da işte başka sebeplerle ailesi göç eden çocuklar bunlar. Ee, Antalya'dayız biz. Antalya'da da, e, binlerce kayıt oldu burada Antalya Çağdaş Eğitim Kültür Vakfı, işte bir takım sivil toplum örgütleri, oradan arkadaşlarla bölgeden gelen öğrencileri işte liseye yurda yerleştirmeye çabalıyoruz. Ama kapasitenin çok üstünde, yani sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin çok üstünde bir mesele bu. Bir de gelen öğrencilere hiçbir destek sunulmuyor. Yani okul idaresi, öğretmenler gerçekten canhıraş bir şekilde çalışıyorlar destek olmak için ama yani bu çocuk nerede barınacak mesela soru işareti. Aile geliyor, dehşet bir e, ev kirası var ya da kalacak yer yok. E, yurda yerleşiyor ya da bir otele geçici yerleşiyor. Ama bu bir eğitimin devamlılığı için bir problem. Hani geçim, beslenme, barınmanın dışındaki başka bir sorunu konuşmak e, istiyorum çocuklar odağında. Dolayısıyla e, her 20 çocuktan 19'u şu an deprem bölgesinde. Orada... E, bu çok kaba bir şey yani tahminim. Ee, orada eğitim hakkından mahrum. Ee, şöyle bir şey yapmaya çabaladık. Ee, geniş alana ihtiyaç var demiştim. Çünkü e, olabildiği kadar enkazdan, yıkım alanlarının, onların doğurduğu tehditlerden e, ari bir bölge, uzak bir bölgede bir takım faaliyetleri yapmak lazım. O faaliyetten kastım. işte çocukların en azından hani bir araya gelecekleri, e, bu sınava hazırlanan çocukların e, Dershane gibi hani bir, bir kursa bir şeye dahil olabilecekleri bir şey yaratılabilir mi? Bunu oradaki öğretmen arkadaşlar sağ olsun çok öncülük yaptılar. bize de destek olduk. Hala da gidip geliyorum. E, haberleşiyoruz sürekli ihtiyaçlar babında. E, bir kere şunu söyleyeyim. E, önceki hafta yani geçen hafta oradan pazartesiden perşembeye 4 gün içerisinde oluşturulan yani bir eğitim çadırı bahsettiğimiz şey. E, Malezya'dan temin edilmiş çadırlar kuruldu. 1100'den fazla kayıt oldu. Yani e, her e, yaş grubundaki çocuk için ilköğretim, öğretim, orta öğretim, e, okul öncesi, lise. Burası tabii bir okul değil yani. Okul kurmak gibi bir şeyden söz etmiyorum ama e, bir sosyal alan olsun ve çocuklar e, günlük hayatlarında en azından işte ders almak, eğitim yapmak için bir yere gelsinler. Mantık bu. 8-12. sınıflarda mevcut 3 ay sonraki sınava hazırlanmak için bir e, olana sahip olsunlar. Şimdi gözlemim şu, e, bu tarz bir yapının hani e, tırnak içinde söylüyorum, hani çok e, elverişli olmayan işte çadır ortamı olabildiği kadar hani bir, bir konfor yaratmaya sağ, e, çalışılıyor. Çok sayıda gönüllü öğretmen var hani işin içerisinde. Çocuklara ne kadar iyi geldiğini fark ettik. Yani e, o alana gelmek bir eğitim çalışmasının içerisine girmek tamam yani bir sınavla ilgili kaygıyı derhal düşürüyor inanın. Öte taraftan çocukların bir arada olması da onlara çok iyi geliyor. Yani mesela bizim depremle ilgili sonrası için düşündüğümüz çeşitli tane hani önleyici, destekleyici, dayanışmacı faaliyetlerde çok dikkat etmediğimiz bir şey bu. Yani afet sonrasında yapacağız raporlarında çok yer almayan bir şeyden söz ediyorum. İnsanların bir araya geleceği mekanlar oluşturmak Asli hani e, çabalardan yönelimlerden bir tanesi olmalı. Çocuklar o zaman da bunu konuşursak, işte çocukların bir araya geldi, işte bir basit derslik, dershane mantığıyla kurulmuş, işte özellikle sınav vesaire bir şeyler yapıyorlar çocuklar. Şimdi bunları mesela şey gibi düşünüyoruz. E, ya bu kadar ağır sorunlar var şimdi, sınav da nereden çıktı? Nereden çıktı ama bu ertelenmedi o sınav ve o, o sınava girecek o bölgedeki çocuklar ciddi bir eşitsizlik sorunuyla karşı karşıyalar Ya da adaletsizlikle. Ve buna yönelik bir şey yaptığınızda çocuk hemen o sistemin içerisinde kendisini angaja ediyor. İyi geliyor ona. Velhasıl hani bunu e, düşünmek gerekir. Tabi ideal olan şey şuydu. E, bölgedeki öğrencilerin derhal yani. Hatta bence ilk hafta sıcağı sıcağına hani diyorum hep arama kurtarmaya odaklanıyoruz ama başka meseleler de var. E, bu çocukların nerede eğitim görecekleri, nereye transfer edilecekleri, nasıl barınacakları. Destemelerinin ulaşımlarının nasıl sağlanacağına ilişkin bir kamusal destek programı çok önceden elimizin altında olmalıydı. Net yani bu. Bu, bu yapılmalıydı. Ne olacak? Ya, ya atıyorum Hatay-Adıyaman, işte Mersin bölgesindeki şu şu şu okullara şu öğrenciler transfer edilecek gibi. Yani Bunları düşünmek durumunda olmalıydık evvelinde. Ama e, yani sürekli şey konuşuluyor işte. Asrın felaketi, asrın felaketi. Gerçekten ben mesela buna Artık kızgınlık duyuyorum hani bu ifadeye, ee, yani bir e, felaket tamam büyük bir felaket, çok e, insanı etkilediği o da bir gerçek ama öte taraftan yani yani bunu böyle dediğimizde sanki durduk yerde başımıza gelmiş bir şeyden söz ediyormuş gibi oluyor. Değil yani. yani bu Mesela binasto niye gözden geçirilmedi, e, deprem sonrası açığa çıkabilecek problemler için neden bir takım kamusal destek ya da eylem planları daha önceden elde hazır değildi neden bunlar uygulanmadığı gibi bir dünya soru var. E Onlar hepsi havada kalıyor. Yani e, bu, bu yapılanları gördükçe de, mevcut hani sahadaki beceriksizlik halini gördükçe de insan gerçekten e, kendini çok kötü hissediyor. Evet. E Bülent, daha çok bu konuları konuşacağız, bölgeyi konuşacağız. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sanıyorum depremle ilgili toplantılarına da katılıyorsun. İstanbul'la ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi tabii bu çok büyük bir alanı etkileyen bir durum ee, ama e, bir İstanbul depremi de kapıda ve İstanbul depremi e, belki kilometre açısından bu kadar büyük bir alanı karşılamasa bile Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atar. Yani maalesef e, iş dünyası da bütün yatırımını İstanbul'a yaptığı için e, İstanbul durursa maalesef ülke durur durumunda. Tabii keşke finans merkezleri, gibi yerlerde alsa e, Türkiye'ye de e, hani böyle bir e, kritik krizle yüz yüze olmasak ama bununla ilgili de şu aşamada e, çok ciddi bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum doğrusu. E, İstanbul'la ilgili durum nasıl? Bu felaket felaket deniyor ya. Bu felaket sözcüğünde hiç sevmiyorum. Felaket biliyorsunuz felekten gelir. Yani <gülüyor> kader değil bu gibi geliyor bana. Ondan dolayı özellikle durum diyorum, olay diyorum. Felaket sözcüğünü kullanmak istemiyorum. Tırnak içinde felaket İstanbul'un başına gelirse diye çalışmalar ne düzeyde senin görebildiğin kadarıyla İstanbul'da büyük yerel yönetim açısından. Ya bir kere şöyle bir şey vurgulamak gerekiyor. İstanbul evet Türkiye'nin hani her açıdan. Ne bileyim en önemli kenti, endüstri, kü kültürel faaliyetler, eğitim vesaire vesaire. Ama öte taraftan mesela ben bu son depremde hani ki izlediğim mesela aslında afetler, iklim krizi vesaire bu sürekli kafamı kurcalayan e, yıllardır çalıştığım mevzular. E, ama şeyi düşündüm mesela ya yani neden acaba basın, kamuoyu, medya, akademi e, özellikle 99 depreminden sonra bütün hani bütün demeyeyim yani de ama ağırlıklı olarak büyük ağırlıkla İstanbul depremini konuştu. Neden mesela bu son deprem bu kadar az konuşuldu ülkede? Yani bir takım bilimsel raporlar var biliyorsun yani konuları takip edenlerin temas ettiği. Evet, biz tabi İstanbul'u konuşalım çünkü İstanbul'da nüfus yoğunluğu çok fazla olacağı için olduğu için bir, bir ağır sorun silsilesi açığa çıkacak. Bu çok açık. Ama öte taraftan yani sadece İstanbul değil, Türkiye'nin çok az hani bölgesi dışında genel anlamda baktığımızda afetlere çok açık bir ülke Türkiye. Yani işte depremsel ama bunların hani olacağını düşün mek durumundayız. Bu bir kader değil dediğin gibi. İlla da başa gelecek. Evet başa gelecek. Yani bugün değil, üç yıl sonra, beş yıl sonra bir şey oluyor yani. Ama nihayetinde biz şöyle bir noktada olamıyoruz. Yani şimdi 99 depremini biz yaşadık, daha gençtik o zaman. Ve ben o zamanki gazete manşetlerini, medya bu kadar baskı altında değildi, akademi bu kadar çökmüş değildi. Yıllarca konuşuldu sonraki. iki yıl, üç yıl. Hatırla yani sen de biraz yeni yokla lütfen. Yani işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak manşetleriyle çıkıyordu gazeteler. Yayınlar o motto ile başlıyordu. Hiçbir şey eskisi. Biz eskisinde çok da kötü bir durumdayız şu anda. Yani açık konuş konuşalım bunu. Ee, o dönemleri arar haldeyiz. En azından o dönemlerdeki kamu bürokrasisini, Kamu örgütlerini vesaire vesaire. Şimdi buradan bir geriye dönüş yapmak zorundayız biz. Yani bu bulunduğumuz noktadan geriye dönüş derken gerileme anlamında değil. Biz e, kamusal nitelikteki kurumları Gerçekten sorumlu hesap verebilir bir şekilde organize etmek durumundayız. E, mevcut siyasal ahvalde bunun yolu yöntemi şöyle olacak böyle olacak da oraya girmeyeceğim. ya yani. e, İstanbul odan da hani sorduğun soruya e, kısaca yanıt vereyim. Hani bu genel e, çerçeve mi diyeyim artık genel vurgudan sonra. E, yani şimdi İstanbul'da nasıl diyeyim? Ya suyla ilgili meseleleri mutlaka çözmek çok daha büyük bir sorun olacak e, tahminimle söylüyorum. Ulaşım çok büyük bir mesele e, Ayşegül. Yani e, ben Antakya'da yanımda yöreyi bilen hani oral olan birileriyle yardım destek e, götürdüğümüz durumlarda dahi kay kayboluyorsun. Yani e, navigasyon hiçbir işe yaramıyor örneğin. Çünkü e, e, seni bir, yani bir yere bir şey taşınacak mesela. ...açıyorsun navigasyonu... ...yanımızda bilen birisi de var... Şu, ...şu ana yoldan giriyorsun... ...kendi içerisine... ...sağa dön sola dön derken... ...döndüğün sokakların önüne enkaz yığılı... ...hadi oradan geriye dön... ...oraya gir buraya gir derken bir süre sonra şeyi kaybediyorsun... ...yani nirengi noktalarını kaybediyorsun... ...ve gerçek bir kaybolma hali... ...şimdi mesela İstanbul'da... E, ...kesinlikle... ...belli e, yolların... E, ...şehrin bütününü... ...erişebilecek şekilde... Tam çalışması yapılmıştır diye tahmin ediyorum ama emin değilim. Ee, nasıl açık tutacağımız üzerine kafa yormamız lazım. Yani e, mesela yolları tıkacak, e, çökme ihtimali olan e, her türlü binanın, yapının öncelikli bir şekilde e, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu çok açık. Çünkü yol yoksa bir yere gide gidemiyorsun yani. yani Özellikle ana caddeler değil mi? Ne sen oraya gidebiliyorsun? Şimdi İstanbul muazzam bir nüfus, daracık bir dünya sokak hani iş çığırından çıkar açıkçası. Ee, öte taraftan e, küçük ölçekli bence dayanışma e, ve hazırlığa çok ihtiyaç var. Yani bu mahalle bazında olabilir, site olur, apartman olur, bir böl bölge olur. E, deprem sonrasında e, yıkım büyük olursa, umarım olmaz, yani birilerinin size ulaşmakta gecikebileceğini düşünerek, yani bu ihtimali ortaya koyarak plan yapmak lazım. Yani bir bir, bir mahalle, işte mahallede bulunan, yani tamamen atıyorum 30 tane ev, bina, konut e, ilk birkaç gün belki kaderiyle baş başa kalacak. Ne yapacak yani? Bunu bunu, e, bunu şimdiden düşünmek önemli. E, gıda ile ilgili her türlü altyapının çok güçlendirilmesi, çok dayanıklı kılınması lazım. Yani bu sadece e, işte belediye bünyesindeki İstanbul ekmek, halk ekmek vesaire gibi değil veya başka gıda üretim alanları değil. Bölgedeki izinli ufaklı bütün gıda işletmeleri için geçerli. Ee, neden? Yani işte milyonlarca insan yaşıyor İstanbul'da ve yani gıda tedariği öyle hemen pat diye olmuyor yani bir anda. Yani dördüncü gün gittik, ulaşabildik zamanda. Hani Antalya'dan gittim ben. Diğer ekip İzmir'den geldi ama yani oranın dibinde işte Adana var, Mersin var 3-4 yani. saat mesafe. Mesafe çok yakın. Doğal olarak hemen sanki bir şeyler ulaştırılırmış gibi düşünüyoruz ama öyle olmuyor yani. Önceden hani bu tedarik nasıl sağlanacak buna e, kafa yormak lazım. Enerji ihtiyacı çok büyük bir sorun ciddi elektrik kesintilerinde e, yani iş tamamen kol gücüne kalıyor ve yoruluyorsunuz haliyle. Yani biz orada yüzden fazla gönüllü e, bir işte taşıma zinciri kuruyorsunuz. Elden elde madde malzeme indiriyoruz. İki tane üç tane tır boşaltıyorsunuz ve piliniz bitiyor. Yani kıpırdayacak haliniz kalmıyor. Böyle düşünelim. Ee, yani bu organizasyonun çok çeşitli boyutları olduğunu düşünen. Biraz önce çocuk meselesini konuştuk. Mesela ne yapacağız çocukları? Yani e, tehditlerin, risklerin bu kadar açık olduğu, açık alanların çok az olduğu bir kalabalık kentte, İstanbul'da çocukları tehditlerden nasıl koruyacağız? Yani aileler, e, yetişkinler, e, çocuklar bu konuda e, nasıl eğitileceğiz? Kesici, delici, patlayıcı, zehirleyici bir dünya madde, o enkazın açığa çıkardığı materyaller ve biraz önce dedim çocuklar bu tehditleri okuma konusunda yetişkinlerden daha e, elverişsiz bir bilgisayar konumdalar doğal olarak ve buna yönelik bir şey yapmak gerekiyor ki hiç tartışılan bir konu değil bu Türkiye'de Ama milyonlarca çocuk yaşıyor bir yandan daha İstanbul'da e, niye bu, bunu önemsiyorum mesela şeyi çok gördüm ben yani e, ebeveynini kaybetmiş ee, yani doğal olarak hani bir yandan da şey düşünmek durumundayız yani başında bir vasi yoksa o ilk bir iki gün özellikle çok kritik o kaos kargaşa ortamında e, çocuklara ne yapacağımızla ilişkin bir e, bakış açısı bir yöntem üretmek zorundayız ve bu yöntem e, deprem bölgesindeki insanların ne yapacağını bilmek olduğu kadar dışarıdan gelenlerin de ne yapacağını bilmesi ile ilgili ben uzun uzun tabii burada şey yapmak istemem ama bu felaket ee, sonrası e, faaliyetlerde en kritik şey, yani felaket bölgesinde felaket zedeler için de geçerli, dışarıdan oraya yardım, destek için gidenler için de geçerli, hazırlıklı bir zihin iş yapabiliyor. Yani e, neyle karşılaşacağını bilen, nerede ne yapacağını bilen, daha önce bunun eğitimini uygulamasını yapmış biri e, iş yapabiliyor. Bakın açıkçası öbür türlü şu oluyor. ...insanlar büyük bir gönüllülükle geliyorlar... ...bir süre sonra oldukları yerde... ...ayak bağı olmaya başlıyorlar. Yani bunu da hani vurgulama gereği duyuyorum. Ee, i̇yi niyetten bağımsız elbette. Tabii ki gel gelebilir. Ama ne, ne yapacağız oraya gittiğimizde mesela? Yani bunu bilerek yapmak lazım. Bir ilk yardım meselesi... ...yani ilk yardım... E, ...inanın... E, ...bütün kamu kurumlarında... E, ...çalışanlar için bir zorunlu bir şey olmalı. Yani zorunluna kalıp insanlar bu eğitimi almalı. Bu, bu ne yapacağını bilmeli... Ee, nüfusun kalabalık olduğu yerde, yaralanmanın çok olduğu yer, basit bir e, işte yara bakımını bilmek bile son derece önemli. Yani bunlar, bunlarla ilgili bir önceden hazırlığımız olmalı. Ama tabii en kritik şey elbette, yani oradaki binaların yani en azından e, güçlendirilmesi, açık alanların mutlaka korunması. Bakın çok önemli bir şey bu. Ee, biz burada gıda strateji raporunda çok tartıştık. İBB strateji belgesini hazırlarken İstanbul her türlü açık alan, park, kent borsanı, buralar mutlaka korunması gerekiyor. Yani e, mesela Samandağ'da, yani İstanbul'a kıyas edilmeyecek ölçüde açık alanlara sahip bir yer, tır indirecek yer bulamıyorduk arkadaşlar. Bakın bu çok bambaşka bir sorundan söz ediyorum. İstanbul'a yol açık tuttuk, bir takım yardım malzemeleri geliyor. Nereye inecek bu malzemeler? Nereye yani? Bakın bu, bu, bunun, bunun mesela e, çalışmasını yapmak zorundayız. İşte haller, okul bahçeleri, hastane bahçeleri, kamu bostanları, kent bostanları, parklar, buraları korumak var olan yapıların üzerine titremek zorundayım. Ee, bir kez daha hani bunu bu vesileyle de vurgulamış olalım. Çok teşekkürler Bülent. Ee, yine biz bence program yapar bunları tartışırız. Evet. Ee, belki e, Hatay, Adana'da da karşılaşırız. Biz de gitmeye başlıyoruz çünkü. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz Bülent. Çok soru vardı dinleyicilerimizden ama vaktimiz kalmadı. Sevgili Ceren Kumbasar örneğin kooperatiflerin durumunu sormuştu. Ee, Zeynep Gülden Tansal'ın yorumları vardı. Bir zihniyet değişikliği gerek bunun için diyordu. Belki sadece bir dakikalık şu kooperatiflerin durumunu öğrenip Hı -hı. çıkarız. Şarkıdan vazgeçeriz. Bir tamam. dakikalık. Hızlıca söyleyeyim ben bölgedeki gıda kooperatifleri yani o ilk şoku atlattıktan sonra ellerindeki çeşitli gıda ürünlerini diğer kentlere gönderme konusunda Çalışmaya başladılar. Geçen hafta bu iki tane kooperatifi tesisini gözlediğim bir şey. Bu onlara da iyi gel geldiğini söyleyebilirim. Örneğin Vakıflı Köyü'ne gittim ben. Ee, Vakıflı Defne'de, Köyü değil mi? Evet. Defne'deki bir başka yeni oluşturulan bir kooperatife gittim. Ee, dayanışmanın da bir parçası bu. Ee, ö öte taraftan bir kooperatifi olmayan, bir araya daha önceden gelmemiş, bu işlere kafa yormamış kesimlerinde e, özellikle hani e, işte Geçimlik ekonomiyi sağlamak anlamda daha zorlandığını e, söyleyebilirim. E, süt üreticileri örneğin bölgedeki çok ciddi sorun yaşıyorlar. Fide üreticileri sorun yaşıyorlar. Ellerinde mal var. E, satıp paraya çevirseler bir dayanışma olacak. E, belki bir çağrı yapabiliriz. Yani bu e, bu tip e, satış faaliyetlerine destek olmak, bölge ekonomisinde oradaki depremsizlere destek olmak için yerel yönetimler hızlıca devreye girebilir. Yani oraya e, işte soğuk e, taşımaya uygun e, bir takım araçlarını gönderip Oradaki gıda ürünlerini satın alabilirler ve işte İstanbul'daki başka kentlerdeki Ankara, İzmir vesaire hani o bölgelere taşımasını üstlenebilirler. E, oradaki çiftçilere, üreticilere de büyük bir destek olur bu. E, örgütlenme çalışmaları için de bir adım olur özellikle kooperatif çalışmalar için. Ee, çok teşekkürler Bülent. O zaman çiftçilere de bir çağrı yapalım. Dünyanın bütün çiftçileri kooperatifleşin, dayanışın diyelim. Çünkü böyle felaket veya böyle afet durumlarında <gülüyor> e, el ele olmak büyük güç sağlıyor. Çok teşekkürler Bülent programımıza teşekkür katıldığınız ben için. Teşekkür çok Sağ teşekkürler. Ol. Biz şarkılık vaktimiz olsaydı Pinhani'den iyi değilim beni çalacaktır. Ee, vaktimiz varsa çalalım, vaktimiz yoksa bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.